İslam'da ve Hristiyanlık gibi birçok dinde toplumda neden kadınlar başlarını örterler? Başörtüsü neden önemlidir? Bu videoda örtünme geleneğinin tarihini ve başörtüsünün sembolik anlamını göreceksiniz. Başörtüsü günümüzde inançlı kadınlar tarafından kullanılan bir örtünme biçimidir. Milletten millete değişmekle beraber, kimileri başının tamamını, kimileri bir kısmını, kimileri de bütün yüzünü kapatacak şekilde örtülerini bağlarlar. Hristiyanlıkta rahibeler, Yahudilikte iman sahipleri, Müslümanlarda ise kültüre göre değişse de genellikle inançlı kadınlar başlarını örtmektedir. Bütün bu örnekleri ve daha fazlasını zaten bu videoda ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ve bunun sebeplerine, bilinmeyenlerine ineceğiz. Eski zamanlarda başörtü bir saygınlık belirtisiydi. Fakirler, köleler, cariyeler ve fahişe olan kadınlar başı açık dolaşır, maddi durumu iyi ve mevki sahibi olan kadınlar ise başlarını örter ve türlü takılar takarlardı. Bu örtünmenin türlü yöntemleri olabilir. Eşarp veya süs niyetine takılan bir başlık gibi, büyük taçlar gibi, bütün başı örten değerli taşlarla bezeli iplik şapkalar gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Başa takılan bir giysi her zaman aristokrasinin ve varoş kesinden olmayışın bir sembolü haline gelmiştir. Ancak yaşam koşulları çok sert olan ve çok sıcak iklime sahip bölgelerde genellikle kumdan ve güneşten korunmak için beyaz renkli örtüler kullanılırdı. Yani bazı toplumlarda başörtü coğrafyaya dayalı bir gereklilik iken bazılarındaysa halkı sınıflandırmak için kullanılan bir yöntemdi. Günümüzde başörtüsünün ilk ortaya çıkış yerinin Sümer olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Sümerlerde tek eşlilik vardır. Fakat kadın eğer erkeğini yeterince tatmin edemiyor ya da çocuk doğuramıyorsa kocasına ikinci bir eş alma şansı verebiliyordu. Bu tamamen kadının rızasına bağlıydı ve mahkeme izniyle yapılmaktaydı. Bu durumda bu iki kadın da kardeş gibi birbirlerini koruyup kollamaktaydı. Öyle ki eğer erkek ikinci eşinden ayrılırsa birinci eş de erkeği terk ediyor ya da erkek ilk eşinden ayrılmaya kalkışırsa sonradan gelen ikinci eş de yine adamı terk ediyordu. Yani özetle Sümer'de kadının boşanma hakkı vardı. İşte böyle medeniyetin geliştiği uygar bölgelerde kadınların bir saygınlık belirtisi olarak başörtüsü kullanması bekleniyordu. Fakat başta da belirttiğimiz gibi bu hak yalnızca hak eden kadınlara verilmişti. Aynı şekilde sonradan kurulan imparatorluklarda ve ortaya çıkan dinlerde de bu uygulama bir uygarlık sembolü olarak benimsendi. Aksi takdirde yüksek mertebedeki kadınlar, generaleştiri, aristokratlar, halk arasında göze çarpmak için tonla masraf yapmak zorunda kalacaktı. Kolunuzda altın bileziklerle ve türlü takılarla gezmektense başınıza bir örtü bağlayarak elit kesimden olduğunuzu göstermek daha pratikti. Sonradan ortaya çıkan dinlerde de kimin hangi dine mensup olduğu belli olsun diye ve A dinine inanan bir kadının B dinine inanmış bir kadından daha üstün olduğu anlaşılsın diye başörtü geleneği aynen kabul edildi. Ayrıca başını örtme hakkı artık sadece elit olan kısıma değil, iman eden her kadına verilmiş oldu. Fakat başörtüsünü gelenek haline getiren dinlerden önce günümüzden 4000 yıl önceki örtünme geleneğine bir bakmalıyız. O dönemlerde örtünmek aydın kesinden olmanın bir sembolü olabilir ama hiçbir zenginliğiniz ya da mertebeniz olmasa da eğer kendinizi dine adamış bir kadınsanız yine başınızı örtebilme hakkına sahiptiniz. Fakat burada aklınıza rahibeler veya tesettürlü kadınlar gelmesin. Çünkü bu hakkın da rahibelere verilmesi milattan sonraya denk gelmektedir. Milatın başlarına kadar Tanrı'nın evi sayılan ibadethanelerde iki türlü rahibe sınıfı bulunmaktaydı ve başörtüsü bunlar arasında da bir sınıflandırma yapmaktaydı. Bu rahibe sınıfından biri halka hizmet eden, kutsayan, baş rahiplere yardımda bulunan ve hayatı boyunca cinsel hiçbir şey yaşamayıp evlenmeyecek olan rahibelerdi. Diğeri ise tam tersiydi. Yani halka bedenini sunan rahibelerdi. Bunlara mabet fahişesi denilirdi ve hiçbir şekilde hakir görünmeyen, aksine halk arasında çok fazla saygı duyulan kişilerdi. Mabet fahişelerine diğer rahibelere verilmeyen bir hak olan örtünme hakkı verilmişti. Çünkü bu rahibeler yapabilecekleri en son şeyi yapmışlardı, en son fedakarlığı. Bedenlerini tam anlamıyla tanrıya adamışlardı ücretsiz bir şekilde tapınağa gelen ve evli olmayan erkeklerle birlikte oluyorlardı ve aynı zamanda evlenme ve çocuk sahibi olma hakkı olmayan papazlarla ilişkiye girerek kendilerince bu süreci kolaylaştırıyorlardı. Ayrıca mabet fahişeleri cinsel ilişkiye girseler bile bakire sayılıyorlardı. Savaş gazilerine ya da hayatı boyunca bir eş bulamamış kişilere belli dönemlerde cinsel ilişkiye girme imkanı sunulduğu için tecavüz ve taciz gibi vakaların da önüne geçilmiş oluyordu. Dolayısıyla bu rahibe türüne halk içinde saygı görebilmeleri ve gittikleri yerlerde ona göre muamele görebilmeleri için başlarını örtme izni verilmişti. Eğer olur da bu fahişelerden biri kilisede malum görevini icra ederken hamile kalırsa, doğan çocuğa Tanrı'nın oğlu deniliyordu çünkü o çocuk babası belli olmayan ve Tanrı adına yapılan bir seks esnasında meydana gelen bir varlıktı. Bu bağlamda birçok teolog, Tanrı'nın oğlu lakaplı İsa'nın da böyle meydana gelmiş olabileceğini düşünmektedir. Çünkü bu, Bakire Meryem'den doğan Tanrı'nın oğlu hikayesine gayet uymaktadır. Bu yüzden Dan Brown gibi bazı yazarlar, Hz. Meryem'in aslında bir mabet fahişesi olabileceğini söylemiştir. Artık günümüzde mabet fahişeliği kalmış olmasa da, onlara özel olan bu örtünme hakkı kalan diğer rahibelere hatta daha da ileri gidilerek, Artık iman eden bütün kadınlara verilmiş oldu. Ülkemizde başörtüsü genelde Müslüman kadının giysisi olarak bilinir. Fakat İslam dininin ilk yüzyılında Müslüman kadınların çoğu başlarını örtmüyordu. Hatta çok sıcak çöl ortamlarında yaşamalarından dolayı bunların Afrika yerlileri gibi göğüsleri açık gezdiklerini bile söyleyenler vardır. Dolayısıyla örtünmeyle ilgili ayetler, öncelikle bu mahrem yerlerin kapatılması, ve Müslüman kadınların daha uygun bir şekilde dolaşması için inmiştir. Aslında Kur'an'daki örtünmeyle alakalı ayetler yorumu açık ayetlerdir. Bu yüzden halen daha başörtüsünün kesinlikle emredilip emredilmediği tartışılmaktadır. Sadece örtünmek de değil, şu anda mevcut olan birçok ritüel, esasen hadislerden ve fıkıh geleneğinden geldiği için, şu anda Kur'ancılar ve ehli Sünnetçiler şeklinde ikiye bölünmüş bir İslam alemi görmekteyiz. Bu yüzden bu videoda İslam'ın emirleri konusunda bir taraf tutmayacağız. Burada daha çok bu örtünme uygulamasının İslam'dan da eskiye dayandığını göstermek ve kökeni ile alakalı bilgiler vermek niyetindeyiz. Kadının örtünmesi ile ilgili ayetler, Ashab ve Nur surelerinde yer alır. Bu ikisi arasında ilk inenler asap suresindeki ayetlerdir ki bunlar, Kur'an'ın inişinin 17. Hicret'in ise 5. yılında Hendek Savaşı'nı takip eden aylarda gelmiştir. Yani Müslümanların artık iyice güç kazanmaya başladığı ve kimin Müslüman kimin müşrik olduğunun anlaşılması gereken dönemlerde. Asab suresindeki iki ayet şöyledir. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve inançlı kadınlara söyle. Cilbablarını üstlerine salsınlar. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.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 Diğer uygar toplumlardaki uygulamaları alarak kalıcı olmaya çalıştıklarını açıkça gösteriyor ve nasıl olursa olsun örtünerek Müslüman kadınların toplum içinde sıyrılması isteniyor. Burası önemli çünkü İslam yayılmaya başladığında bu dine ilk katılanlar köle ve cariyelerdi. Dolayısıyla bu insanlara saygınlık kazandıracak bir uygulama getirmek oldukça etkili olacaktı. Zaten aynı uygulama Hristiyanlarda ve Yahudilerde de vardır. Hristiyanlığa göre insan günahlı doğmuştur. Adem ile Havva'nın cennetten kovulması yüzünden insanlar lanetlenmiştir ve yaşarken bunun farkına varıp tövbe etmeli, vaftiz olmalı ve İsa'nın peşinden giderek kutsal ruhla yıkanmalıdırlar. İncil'de örtünme ile alakalı bazı ayetler şunlardır. Başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik eden her erkek başını küçük düşürür. Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın da başını küçük düşürür. Böylesinin başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur. Kadın başını açarsa saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa başını örtsün. Erkek ise başını örtmemelidir. O, Tanrı'nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratılmıştır. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratılmıştır. Hristiyanlıkta erkekler birçok ayrıcalığa sahip ve doğuştan üstündürler. Kadınlar ise kendilerini affettirmeli, erkeğine hizmet etmeli ve başlarını örtmelidirler. Erkek eli değmemişliğin, erdemliliğin sembolü olan Meryem Ana hep başı bağlı şekilde tasvir edilmiştir. Hamurabi kanunlarında bile örtünme geleneğinin önemi açıkça belirtilmiştir. önce 1754'te yazılan Hamurabi kanunları, 282 maddeden oluşuyordu ve 2 metre 25 santimlik bir taşın üstüne halk okuyabilsin diye Akkad dilinde yazılmıştı. Hamur bu yasaların kendisine Tanrı Şamaş tarafından verildiğini iddia etmiş ve taşın üstüne de böyle bir kabartma yaptırmıştı. Tıpkı Musa gibi. Yasaların yazılı olduğu taş Babil'i daha sonra ele geçiren Elamlılar tarafından sahiplenildi ve çok kez yeri değiştirildi. 1901 yılında da Fransa'daki Louvre Müzesi'ne taşındı. Göz'e göz, diş'e diş yani kısasa kısas diye bilinen bu maddeler sonradan kutsal kitaplar tarafından da benimsenecekti. Yasa maddeleri ayrıca kil tabletlere de yazılmıştı ve bunlardan biri İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık 4000 yıl önce Babil İmparatoru Hammurabi'nin kanunlarında kadının sosyal statüsü ilk defa yazılı yasa haline gelmişti. Bu kanunlarda, köle ve hür insanların arasındaki farklar, işlenen suçlara verilecek cezalar, örneğin hırsızlık yapan birinin elinin kesilmesi gibi kurallar ve evlilik gibi konularla alakalı düzenlemeler vardır. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında, M.Ö. 2050'ye dayanan Ur Kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı, M.Ö. 1930'lara dayanan Eşnuna kanun kitabı ve Ayzınlı Lipit Iştar'ın M.Ö. 1870'lere kadar dayanan kanun kitabı yer almaktadır. Asur erkekleri kaba, şiddet dolu, düşmanlarına ve kadınlarına karşı acımasızlardı. Komşu toprakları fethettikten sonra büyük sayıda köleyi de beraberinde getirirlerdi. Erkek köleler ağır işlere, kadınlar ise cariyeliğe zorlanıyor veya pazarda fuhuş amaçlı satılıyordu. Cariye olarak alınan kadınlar kendi şehirlerindeyken elit kesimde olsalar bile artık örtünme hakları kalmıyordu. Örtünme kuralları dışına çıktıkları takdirde alacakları cezalar şunlardı. Eğer bir fahişe, hizmetkar veya cariye başında örtüyle yakalanırsa şahitler bulunur, kadın saray mahkemesine götürülür, herkesin içinde elli sopa vurulur ve başına sıcak zift dökülürdü. Eğer bir adam örtülü bir fahişeyi gördüğü halde onu yakalayıp saray mahkemesine götürmezse, o adama da elli sopa atılırdı. Adamın kulaklarına delikler açılır ve bir ip ile bu kulaklar kafasının arkasına kadar çekilerek bağlanırdı. Ayrıca bu da yetmez, adam bir ay boyunca kamu hizmeti yapmak zorunda kalırdı. Eğer bir köle başını örtüp gezmeye kalkışırsa o kölenin kulakları kesilirdi. Eğer bir adam esir esirtusunu yani esiresini örtmek isterse Beş veya altı arkadaşını oturtup onların önünde kadını örtecek ve o benim karımdır diyecek, şahitler önünde onunla evlenecekti. Yani örtünme işte bu kadar önemliydi. Kadını örtüye sokmanın amacı hür kadınlarla köle kadınların birbirlerinden ayrılmasını sağlamaktı. Muazzez İlmiyeç'i örtünmenin ilk kez Sümerler'de ortaya çıktığını Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni adlı kitabında dile getirmiştir. Ayrıca ''Vatandaşlık Tepkilerim'' adlı kitabında da bu geleneğin sonradan semavi dinleri nasıl geçtiğini aktarmıştır. Asur İmparatorluğunun dışında Bizans, Fars, Hindistan ve klasik Yunan İmparatorluklarında da Hamurabi kanunlarına benzer şekilde üst düzeydeki kadınlar örtünmekteydi. Eski çağ filozofu Heraklit, Antik Yunan'da ve Mısır'da yaşayan kadınların baş giyimini şöyle tarif etmiştir. Giysilerin başa gelen kısmı öyle sarılır ki, Yüzün tümü peçeyle örtülmüş gibi görünür. Zira sadece gözler ortada kalır. Yüzün diğer bölümleri ise giysinin bir parçasıyla tamamen örtülür. Bütün kadınlar bu şekilde beyaz renkli giysiler giyerler. Antik Yunan'da başörtü, bereket tanrıçası Demeter'in ve Zeus'un karısı Hera'nın özel simgesiydi. Bu yüzden eğer bir kadın başını örtmek istiyorsa buna layık olmak zorundaydı. Çok geçmeden kadın, erkeğin başının belası olarak görülmeye başlanacak ve tek başına sokağa çıkması bile yasaklanacaktı. Pis kadınların domuzdan, akıllı kadınların tilkiden ve meraklı kadınların da köpekten meydana geldiğine dair efsaneler bile vardı. Sebepler genellikle mitolojik öykülere dayanıyordu. Örneğin Japon mitolojisindeki kutsal kahraman Okikurumi, Aynulara kültür ve uygarlığı öğretmek üzere tanrıların cennetinden yeryüzüne inmiştir. Cennete dönmeden önce de Aynulardan bir kadınla evlenmiştir. Son olarak da karısına yiyecekleri kabile halkına dağıtma görevi vermiştir ancak bunun içinde bir koşulu vardır. Hiç kimse karısının yüzüne bakamayacaktır. Yani karısı örtünecektir. Hemen her toplumda kadının en büyük onuru bakire ve doğurgan olmaktır. Eğer kadın başı açık sokağa çıkarsa, bu boşanma sebebidir. önce 6. yüzyılda İran Mezopotamya'yı ele geçirdi ve böylece birçok gelenek İran toplumunun da bir parçası oldu. Kadının örtünmesi ve eve kapatılması, asurlardan kalma bir alışkanlıktı ve bunu yıllarca devam ettirdiler. İran zaferinde başörtü, komşu kraliyetlere ve ülkelere, özellikle Levant bölgesine yani günümüzdeki Lübnan ve Kuzey Arabistan'a kadar yayıldı gibiye göre M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Yunan ve Pers İmparatorluğunda kraliyet kadınlarının yüzleri örtülürdü. Hatta perdeli faytonların içinde bile yüzleri örtülü bir şekilde taşınırlardı. Pahlavi yazılarında başörtü Zerdüş kadınların geleneğidir şeklinde yazmaktadır. Tarih öncesi zamanlardan başlayıp Sasaniye İmparatorluğunun soruna dek tüm eski İranlı kralları inceleyen Firdevsi de Şehnamesinde kadınların genellikle örtündüklerini ve Farsça'da çador denilen başörtünün krallar tarafından bile giyildiğini söylemiştir. İslam dininde örtümenin yarattığı yankı batıda sürekli tartışmalar yaratmıştır. Örtüye verilen anlamlar ve örtünün bazı kadınlarda oluşturduğu psikolojik etki yüzünden bu tartışmalar halen devam ediyor. Şu bir gerçektir ki dini inanç gereği örtünen bir insanın kişiliği genellikle din ağırlıklı oluşur. Çünkü dinin öğretileri yaşamda belirleyici temel unsurlardır. Din sizin yaşantınızın tamamını, hayatınızın 24 saatini ve hatta öldükten sonra ne olacağınızı bile belirler. Size böyleye, böyle yaşa, böyle dua et, böyle yap gibi birçok kural koyar. Dolayısıyla inancım gereği örtünüyorum diyen bir insanın inancı sorgulamaya açık değildir. Çünkü o inanç o insana bir kimlik, bir kişilik kazandırmıştır. Örtüsü sorgulanan, reddedilen bir kadın, kişiliğini koruma güdüsüyle hemen savunmaya ve kendisini korumaya çalışacaktır ve bu kadına yapılan bir müdahale, din düşmanlığı olarak yorumlanacaktır. Bu, tamamen bilgisizlikten kaynaklanır. Özellikle ülkemizdeki Müslümanların çoğu, başörtüsüyle alakalı pek bir bilgiye sahip değiller. Hatta son zamanlarda türban denilen yeni bir örtünme biçimi ortaya çıktı ki bununla alakalı da ayrıntılı bir video hazırlayacak ve Türba'nın sembolik anlamını ve ilk olarak hangi çevrelerce tıpkı bir kimlik gibi sahiplenildiğini ortaya koyacağız. Müslümanların çoğu yüzyıllardır okumak yerine duymayı tercih ettiler. İşlerine gelmeyen her konuda ona bizim aklımız ermez boş ver diyerek başkalarının aklına uydular. Bu gelenekçi ve dedem de böyle yapardı tarzı Müslümanlıkla alakalı sanırım en iyi cevabı Kur'an'ın kendisi veriyor. Onlara, Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin denildiği zaman, atalarımızdan gördüğümüz şey bize yeter, derler. Ya onların ataları da hiçbir şey bilmeyen ve doğru yolu bulamayan kişilerse? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi, başörtüsüyle alakalı sadece Türban'ı inceleyeceğimiz bir video daha gelecek ve hem dinler tarihi hem de dünya tarihiyle alakalı birçok video hazırlayacağız. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.